Geçmeden Cibril Emin, Allah Resulü'nün yanında yeniden beliriverdi. Şu mealdeki ayetleri getiriyordu. Peygamber, Rabbi tarafından kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminler de. Onlardan her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve Resullerine iman etti onun Resullerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz, dediler ve eklediler. İşittik ve itaat ettik, yaran Rabbena, affını dileriz, dönüşümüz sanadır. Allah, hiçbir kimseyi, güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği fenalık da kendi aleyhinedir. Yâ Rabbena, eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak, bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Yâ Rabbena, bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır yük yükleme. Yâ Rabbena, takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma. Affet bizi Lütfen bağışla kusurlarımızı Merhamet buyur bize Sensin Mevlamız Yardımcımız Kafir topluluklara karşı Sen yardım eyle bize Aynı zamanda bunlar Ashab-ı Kiram hazretlerinin Keyfiyet adına geldiği yeri gösteriyordu Allah'ın adı ve Resulullah'ın da sancağını dünyaya taşıyacak olanlar da zaten vahyin yoğurduğu iklimde böylesine bir keyfiyete ulaşan bu insanlardı. Keyfiyet bu noktaya gelince az, çoklardan daha çok olur ve kendisini yegane egemen gören nice kemiyetler de bu keyfiyet karşısında silinip giderdi. İşte mute bunun açığa çıktığı en belirgin bir meşerdi. 8. yılın cemaziyel evvel ayıydı. Sulh ortamının şartları en üst seviyede değerlendiriliyor... ...ve gelişmeler yakından takip edilerek... ...İslam adına tebliğ ve irşad görevi yerine getiriliyordu. Bu sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...Haris İbni Umeyr ile Busra valisine yeni bir mektup daha gönderiyordu. Ancak o güne kadar hiç karşılaşılmayan bir şey olacak... ...ve Efendiler Efendisi'nin elçisi Hazreti Haris... Belka denilen mevkiden geçerken buranın valisi Şurahbil tarafından hunharca öldürülecekti. O yolunu kestikten sonra Hazreti Haris'i bağlatmış ve Allah Resulü'nün elçisi olduğunu öğrendikten sonra da şehit etmişti. Affedilmeyecek bir cürümdü bu ve açıkça savaş ilanı anlamına geliyordu. Zira en olumsuz durumlarda bile ...elçilere dokunulmaz ve onların can güvenliği garanti altında tutulurdu. Hazreti Haris'in şehit edildiği haberi, Efendiler Efendisi'ne ulaşınca çok üzülecek... ...ve yolunda giden elçinin varlığına bile tahammül edemeyen... ...Şurah Bil'e karşı ashabını teşvik ederek hazırlık yaptıracaktı. Zira o, sallallahu aleyhi ve sellem, eşkıyalığın kökünü kazımak için vardı... ...ve bunu meslek edinenlere hadleri bildirilmeliydi. Gidilecek yön, Bizans'ın hakimiyeti altında olduğu için... Mesele çok ciddi tutuluyor ve bunun içinde her türlü ihtimal düşünülüyordu. Kısa zamanda 3 bin kişilik bir ordu meydana gelmişti. Bu kadar kalabalık bir ordu bugüne kadar sadece Hendek'te bir araya gelmişti. Adeta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olacakları önceden görür gibiydi. Beyaz sancağı kendisine teslim ederek bu ordunun başına azatlı kölesi Zeyd İbni Harise'yi tayin etmişti. Haris İbni Umeyr'in şehit edildiği yere kadar gitmesini ve orada bulunanları İslam'a davet etmesini talep ediyordu. Bunu kabul etmedikleri takdirde Allah'a güvenip ona dayanarak üzerlerine düşeni yerine getirmelerini istiyor ve neticeye gitmelerini arzu ediyordu. Bu hareketiyle de tabanda yerleşmiş köhne anlayışları teker teker söküp atıyor ve köleden de kumandan olabileceğini göstermek istiyordu. Zaten bu çıkışın sadece Hazreti Zeyd Zeyd'le neticelenmeyeceğini biliyordu. Onun için, ''Şayet Zeyd şehit olursa, insanlara Cafer İbni Ebi Talip, Cafer de şehit olursa, Abdullah İbni Revaha kumanda etsin.'' diyerek durumun ciddiyetini bir kez daha ortaya koymuş oluyordu. Asabın çoğu bu ifadelerden, zikri geçen kumandanların sırasıyla şehit olacağını anlamış, ve vedalaşırken geri dönmeyecek olanlarla helalleşircesine bir vedalaşma yaşıyorlardı. Ordusunu yola vururken savaş hukukunun zirvesini temsil eden ve bugün de hepimizin kulaklarına küpe şu tembihlerde bulunuyordu. Allah'ın adıyla savaşın. Allah'ı inkar edip de ona karşı koyanlara karşı Allah yolunda cihad edin. Ancak sakın ola kimseye gadretmeyin. Ach de vefasızlık gösterip de kimseye zulmetmeyin. Çocuklarla kadınları, pirifani adamlarla kendini kilisede ibadete adamış din adamlarını sakın öldürmeyin. Sakın ola ki ne bir ağaç kesin ne de bir hurmalığı yok edin. Ve sakın ola ki binaları yakıp yıkmayın. Efendiler efendisi onları Veda Tepesi'ne kadar uğurlayacak. Onları yola vurduktan sonra da uzun uzun arkalarından bakacaktı. Yolda giderken Herakl'in 200 bin kişilik bir ordu hazırladığının haberini alacaklardı. Durumdan Allah Resulü'nü haberdar edip etmeme konusunda bir miktar tereddüt yaşamış olsalar da yollarına devam etme kararı alacak ve işin ucunda şehadet olsa da yollarına devam edeceklerdi. Meyandaki iki günlük moladan sonra yeniden yola koyulmuşlardı. Nihayet Meşarif denilen yerde iki ordu karşılaşmıştı. Önlerinde engin denizler misali, ucu bucağa gözükmeyen bir asker sürüsü duruyordu. Artık savaş kaçınılmaz görünüyordu. Hazreti Zeyd ordusu, Mute denilen yerde karargah kurmayı tercih edecek ve burada savaşa hazırlanacaktı. Sağ kanada, Kutbe İbni Katade, sol cenaha ise, Ubade İbni Malik kumanda edecekti. Ertesi günün ilk ışıklarıyla birlikte Mute'de kılıçlar çekilmiş ve 3 bin kişilik iman ordusuyla 200 bin kişilik Bizans ordusu karşı karşıya gelmişti. Güç dengesinin olmadığı bir savaştı. 200 bin kişilik ordu hiçbir şey yapmadan sadece düz ovada da yürüyüverse kendi adlarına neticeye gidi verirdi. Ancak sonuç hiç de öyle olmadı. 7 gün süren bu savaşta. Resulü Kibriya'nın ifade ettiği gibi sırasıyla Hazreti Zeyd, Hazreti Cafer ve Hazreti Abdullah şehit olmuştu. Sancağı ashab arasından Sabit İbn Ekram alarak uzun bir arayıştan sonra onu Halid İbni Velid'e vermişti. Beri tarafta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de durmuş, ashabına savaşın safhalarını haber veriyordu. Gözlerine yaş yürümüş, ağlamaktan sakalı şerifleri ıslanmıştı. Sancağı Zeyd aldı ve şehit oldu. Sonra onu Cafer aldı ve o da şehit düştü. Daha sonra ise onu İbn Revaha aldı ve o da şehit oldu. Şimdi ise onu, Allah'ın kılıçlarından bir kılıç aldı. İşte şimdi esas savaş başladı ve Allah Celle Celaluhu onun vesilesiyle bir fütuhat nasip etti. Bunları söyledikten sonra her biri için Allah'ın cennette hazırladığı ikramlardan bahisler açtı. İsimlerini de zikrederek onlara dua ediyordu. Bu sırada Yala İbni Ümeyye Medine'ye gelmiş... Ve Mute'nin haberini Allah Resulüne vermek istemişti. Resulullah, ''İstersen onu sen bana anlat, dilersen ben sana anlatayım.'' buyurdu. Hazreti Yağla da şaşırmıştı. Kendisinden önce bir başkasının gelip de olup bitenleri haber vermesine imkan yoktu. Ancak belli ki yine Cibri'il gelmiş ve herkesten önce Mute'nin haberini Resulullah'a ulaştırmıştı. ''Ya Resulallah'' dedi. Onu sen bana anlat. Bunun üzerine Allah Resulü başından itibaren safha safha Mute'de yaşanılanları anlatmaya başladı. Dinledikçe Hazreti Yala'nın gözleri yerinden fırlayacak gibi oluyordu. Eksiği yok fazlası vardı. Seni hak beyan ile gönderene yemin olsun ki diye başladı sözlerine. Sen mücahitlerin yaşadıklarından bir harf bile eksik bırakmadan hepsini anlattın. Onların haberlerini ben vermiş olsaydım ancak bu kadar aktarabilirdim. Bu tacibin ardından Efendiler Efendisi minnet sadedinde şunları söyleyecekti. Benim için Allah Celle Celaluhu yeryüzü mesafelerini aradan kaldırdı da onların savaş meydanlarını gözlerimle gördüm. Daha sonra efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret dolayısıyla yaklaşık 15 yıl ayrı kaldıktan sonra henüz bir yıl önce yeniden kavuşma fırsatı bulduğu amca oğlu Hazreti Cafer'in evine gidecek ve çocuklarının başını sıvazlayıp onları şefkatle kucaklayacaktı. Esma binti Ümeyis bu durumdan endişelenmiş ve "Ya Resulallah!" diye seslenmişti. Anam babam sana feda olsun. Niçin oğullarıma yetim çocuklar gibi bakıp gözyaşı döküyorsun? Yoksa Cafer ve arkadaşlarından sana acı bir haber mi geldi? Evet, buyurdu Allah Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar bugün şehit oldular. Bunu duyar duymaz... Vah oh, efendim, vah oh, Caferim. ...diyerek ağlamaya başlayan <gülüyor> Hazreti Esma'ya dönecek... <gülüyor> ...ve şehidin arkasından takınılması gereken tavır adına da şunları tembih edecekti. Ey Esma! Sakın ola ki ağzından kaba ve uygunsuz sözler kaçırıp kendini döverek ağlamaya kalkma. Hazreti Cafer'in çocuklarını dizine alıp da başlarını okşayan Allah Resulü'nün gözlerinden süzülen damlalar sakalını ıslatmıştı. Mahzun Nebi her zamankinden daha hüzünlüydü. Daha sonra da ellerini kaldırıp şöyle dua etti. Allah'ım hiç şüphe yok ki Cafer sevabın en güzeline doğru gidip ulaştı. Öyleyse sen iyi kullarına bulunduğu ihsanlarla ve en güzel şeylerle onları mükafatlandır. Bir süre Hazreti Cafer'in evinde kalan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrılacak ve kızı Fatıma validemizin kapısını çalacaktı. Bu sırada o da haberi almış, vah amcacığım diyerek ağlıyordu. Önce ona, ağlayacaksan Cafer gibisine ağla diyerek amcaoğlu Hazreti Cafer'i takdir eden sözler söyledi. Ardından da, ''Cafer ailesi için yemek yapmayı ihmal etmeyin. Onlar bugün başlarının derdiyle ve kaybettikleri aile büyüklerinin acısıyla meşguller. Onlar için yemek yapın.'' buyurdu. O gün için bu da daha sonraları adet haline gelecek yeni bir uygulamaydı ve mute şehitleri için Medine'de üç gün yemek pişirilecekti. Aradan üç gün geçtikten sonra Yeniden Hazreti Cafer'in evine gelen Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Artık onlar için ağlamayı yasaklayacak Arkada kalanları için de Hayır ve bereket duasında bulunacaktı Ardından Cafer İbni Ebi Talib'in çocuklarının Bakımını kendi üzerine aldığını bildirecek Ve anneleri Hazreti Esma'yı da Bundan sonrası için Endişelenmemesi konusunda Teselli edecekti Aynı hassasiyeti Diğer şehitler için de gösteren efendiler efendisi, Hz. Zeyd'in küçük kızının mahzun ve mükedder duruşu karşısında duygulanıp kendini tutamayacak ve gözyaşı dökecekti. Bunu gören ashabdan, Ya Resulallah, bu da ne? diye soranları da, bu sevgilinin sevgilisine özlemidir, şeklinde cevaplayacaktı. Kumandayı alan Hazreti Halid o gün akşama kadar savaşın seyrini bozmadan savaşmış ve bütün maharetini akşamın karanlığına bırakmıştı. Bu kadar kalabalık bir ordu bir avuç denilebilecek üç binlik bir gücü beş gündür dize getirememişti, getiremeyecekti de. Zira o akşam Hazreti Halid ordunun nizamında köklü bir değişikliğe gitti. Buna göre en önde savaşanlar arkaya alınmış, sağ taraftakiler sola... Ve sol kanattakiler de sağ cenaha çekilerek Gecenin karanlığında yeni bir orduyla takviye gördükleri izlenimi vermek istemişti Ertesi sabah olduğunda yeniden saf tutan düşman Akşamdan beri duyup durduğu gürültünün sebebini şimdi anlıyordu Meğer Müslümanlara bu gece yeni ve taze bir kuvvet gelmişti Zira önlerinde duran askerler Altı gündür savaştıkları insanlardan farklıydı Büyük bir şok yaşıyorlardı 3.000 kişiyle baş edemeyen bu ordu, takviye görmüş ve yüzünü değiştirmiş bir güçle nasıl savaşacaktı? Daha o gün savaşa başlamadan yenilgiyi kabullenmiş gibi bir halleri vardı ve bu durumu Hazreti Halid ayrıca değerlendirmek isteyecekti. İntizamlı bir şekilde geri çekilmeye başlamış, düşmanla arasını açmaya çalışıyordu. Bunu gören Bizans ordusu, Hazreti Halid'in bu hamlesini de yeni bir taktik olarak algılamış, Saldırdıkları takdirde çember içine alınarak kendilerine büyük zayiat verileceğinin endişesine kapılmışlardı. O günün akşamına kadar devam eden bu durum iki taraf içinde savaşın bittiği anlamına geliyordu. Zira Bizans bu kadar kalabalık bir orduya sahip olduğu halde küçük bir ordu karşısında daha fazla zayiat verip de daha büyük kayıplarla geri dönmek ve bundan sonrası adına bir zaaf göstermek istemiyordu geri çekilmeye başlamışlardı. Zaten Hazreti Halid'in de niyeti buydu. Allah Resulü'nün emanetlerini sağ salim Medine'ye getirme arzusundaydı ve sonuçta öyle olacaktı. 7 gün göğüs göğüse yapılan bu savaşın sonunda üçü komutan olmak üzere toplam 12 kişi şehit verilmişti ki bu dillere destan bir kahramanlıktı. O günün dünyasında söz sahibi hakim bir devlete karşı savaşılacak ve güç dengesinin bu kadar aleyhte olduğu bir zeminde yine de 12 tane şehit verilecekti. İnayet-i ilahiyeden başka bir şeyle izahı mümkün değildi ve bunu duyan her bir kabile artık Resulullah ordusuna bu gözle bakmaya başlayacaktı. Aynı zamanda Mu'te, Bizans'ın surlarında açılan ilk gedik anlamına geliyordu. Mu'te'ye giderken kendilerine problem çıkarıp da kan döken bazı kabileler vardı. Hazreti Halit Medine'ye dönüş yolunda bunların yanına da uğrayarak hadlerini bildirip öyle geri gelmeyi tercih edecekti. Nil Produksiyon sundu.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 Efendimiz